1. Mahmut Kütüphanesi yapıdaki en önemli Osmanlı eklentilerinden birisi Sultan 1. Mahmut tarafından 1739 yılında yaptırılan yapının güney kısmında iki payanda arasına yaptırılmış olan kütüphanedir. Bu bölüm okuma salonu ile hazineye i kütü, kitapların saklandığı yer ve onları birleştiren koridor ve taşlıktan oluşmakta ve ana mekandan altı sütünün taşıdığı altın yaldızlı tunch şebeke ile ayrılmaktadır. Çiçek ve kıvrık dallarla süslüdür. Kütüphanenin iki kanıtlı kapısı üzerinde Ya Fettah yazılı, iki kapı kulubu bulunmaktadır. Ya Fettah, Allah'ın 99 isminden biri olup, kullarına hayır ve rızık kapılarını açan, zorlukları kolaylaştıran anlamına gelmesinden dolayı, Osmanlı döneminde kapılar üzerindeki tokmaklarda sıkça kullanıldığı görülmektedir. Okuma salonunun doğu duvarında Sultan I. Mahmut'un son maki mermire işlenmiş tuğrası yer alır. Okuma odası ve hazineye iki tübü birleştiren koridor, çiçek, gül, karanfil, lali ve servi motiflerinin görüldüğü 16-18. Yüzyıl İznik Kütahya ve Tekfur atölyelerine ait Çinliler ile süslüdür. Kitaplık kısmındaki ahşap kitap dolapları gül ağacından yapılmıştır. Sultan I. Mahmut ve dönemin önde gelen kişilerinin de kitap başında bulunduğu kütüphanedeki yaklaşık 5000 adet kitap, 1968 yılında Süleymaniye Kütüphanesine devredilerek Ayasofya Özel Koleksiyonu adıyla burada korunmaktadır. Kütüphanenin okuma bölümünde, üzerinde kitap okunan, Yazı yazılan, bazıları açılıp kapağına bilen, alçak, küçük masa şeklinde sedef katma tekniği ile süslü ahşaptan rahleler ile Kur'an-ı Kerimlerin içinde korunduğu iki adet sedef, fil dişi kaplımını kuran mahfazası bulunmaktadır. Maksureler Ayasofya, Osmanlı döneminde sadece dini bir yapı olarak değil, aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak da kullanılmıştır. Namaz saatleri dışında, dönemin önemli din ve bilim adamları tarafından, Burada halka dini ve ilmi konularda bilgiler verilmiştir. Bunun için, bina içerisinde maksure olarak adlandırılan ahşap bölümler yaptırılmıştır. Ayasofya'da toplam 11 maksure bulunmaktadır. Mermer küpler yapının içerisinde yan neflerde yer alan 2 adet yekpare mermerden yapılmış küpler, Hellenistik dönemi, M.Ö. 330, ait olup, Bergama Antik şehrinden getirilmiştir. Sultan 3 Murad döneminde, 1574-1595 Ayasofya'ya getirilen ve ortalama 1250 litre sıvı alabilen bu küplerden, cami döneminde, kandillerde ve bayram namazlarında şerbet dağıtılmaktaydı. Diğer günlerde içerisinde su bulunan küplerin alt kısımlarında bu sebeple müslükler yer almaktadır.